İyi kalpli insanlar modern sabahlarda günün gazetelerine bakma zamanı geldi. Fahir Bey hoş geldiniz stüdyomuza. Hoş bulduk canım. Bir tane şişman arkadaşınız vardı. Vardı, hala var. Ama beraber çalışmasın. Evet, da yani... Dostluğunuzu dışarıda devam ettiriyorsunuz? Dostluk da demeyelim artık. Şöyle söyleyeyim, yollarımızı belli noktada ayırma kararı aldık. Ama arkadaşsınız. Yani. Ee, arkadaşlık demeyelim de, şöyle söyleyelim... Aramızda tatlı bir nefret, bir... Kusumet diyelim ya, kasım ha. Win win mi yani? Yani win win, win win ve no hal, no hal diyorum ne ben. Win için o oktay, win için bir no how Oktay <gülüyor> için söylenebilecek başka, başka bir şey de bir söyledi. Evet, söyleyemiyoruz maalesef. Şimdi, benim dışarıda berbat bir hava var zannedenler. Yanılıyorlar çünkü e, günlük güneşlik, güneşlik bir hava. Ama bulutların üstünde öyle bir hava. Evet evet. Gayet güzel. Ee, Bizim hatamız bulutların altında olmak. Maalesef. Yanlış çünkü zamanda sizin, yanlış yerdeyiz. Gece. Cillop gibi güneş var. Yani. Pırıl pırıl yukarıda 2 3000 bin metre yukarıda millet hayatını yaşıyor. Kendimize bakmadan havayı eleştirmek kolay. O zaman demezler mi adamı? Sen niye buradasın? Çok güneş güzel söyledi. Bravo. Tebrik ediyorum. Şimdi günün gazetelerine bakacağım. Ee, Obama çılgınlığı devam ediyor sevgili Egecim. Zira neden? Zira şöyle Paskalya. Paskalya olduğunu bilmiyordum ben. Niye söylemedin? Dündü. Pa yo pazartesi günü Paskalya'da. E, pazartesi atıyordum. günü Paskalya'ydı. Biz ne bir, birinin Paskalya yortusunu kutladık. Ben Paskalya'da çünkü. ne yapılıyor bilmiyorum ki. Yımırta. Yımırta boyanıyor da yeniyor mu sonra onu? E, yenmez mi o Nasıl boyun? bir de boyuyorlar onu. Ondan sonra o mesela şimdi ben Paskalya olsa... Hı. Paskalya'yı kutlayan bir adam olsam böyle boyasam yumurtayı. Onu atamam yani o kadar emek var orada. E yumurtada durdur kokar bir noktadan sonra. Tabii. Onları ne yapıyorlar? Şimdi şey gibi düşün. Civcivleri de boyuyorlar ya. Evet. O bu civcivler büyüyor ne oluyor? Tok oluyor. Tovukları ne yapıyorlar? Köy tovuğu yapıyorlar. Köy tovuğu ne yiyor? Boyuyor. <gülüyor> yani en lezzetli şey. Bir de bir şey soracağım ya. Bu pastanelerde satılırdı Paskalya diye. Ne alakası var? Pandispanyo. Nasıl pandispanya ya? Paskalya diye satılıyor işte. Sen ne tip pastaya nelere gidiyorsun? Yani bizim orada hep bir azınlık... Paskalya şey... çöreği diye bir şey satılıyor. Evet Paskalya <gülüyor> çöreği. Onu diyorum B'le olur. O, yani, pardon böyle böyle birbirine girmiş tatlı hamıra olur. <gülüyor> evet evet. Niye ona Paskalya deniyor? Şeyi mi? Ne bileyim. Onu, araştırayım Onu bir araştırayım ben. Şimdi Paskalya'da... <gülüyor> Tüm pastane der. Ona gireyim. <gülüyor> ee, başkanlık konutunun bahçesi dediğim zaman Beyaz Saray'ın bahçesi tamamen bir şenlik alanı çocuk bahçesine döndürmüş e, Obama oraları. Efendim ev ailesinde tabii iki tane çocuk olduğu için. Ya bu adetler artık bize de geçsin. Demokrasi, demokrasi diyoruz. O zaman biz de Köşkin bahçesinde hafta sonu bir mangal bir şeyler yapabilmeliyiz. E açılsın lazım. diyorsun. Yani her gün değil. Ama yılda bir gün bir mangal günü bir şey olur. Mangalın kap gel küçük çocuklara mesela... ...ya mangalında da kap gelmedi orada olsun yani şimdi... oraya ...hazır mangallardan bir tanesi... ...açılacak yani çok da kirletme... ...herkes çöpünü toplamak kaydıyla... ...çocuklar ya. da bir sucuk ekmek yesin... ...yani e, çünkü... E, ...çocuklar bir kere Obama'ya hayranlar... E, ...hoş geldiniz konuşması gene... E, ...şey yapılmış... ...ne derler ona Obama'ya... ...gele o 27 yaşındaki adam... ...vallahi var ya tam bir şey hastası oldum ya... ...çocuklara da şey yazıyor... Devlet büyüklerine de yazıyor. Ve hepsini de hastasıydı. Çocuklar zaten Obama'nın e, şeysi olmuşlar. Etrafında pır dönüyorlar. Şey diye başlamış. Who lives in a pineapple under the sea diye başlamış. Çocuklar çoğuna dönmüşler orada. Spongebob Squarepants diye cevap vermişler. Vay demiş. Çocuk oylarını da topladı. Valla numaralar falan yapmış. Paskalya tavşanının kulağına eğilerek kendisine fısıldıyormuş gibi yapmış. Ondan sonra... <gülüyor> <gülüyor> Çocukların kahkahaları sırasında da mikrofon bozulmuş bu arada mikrofon onarıldı falan filan derken Aman bahçede bir şenlik bir gırgır gır, bir şamata Efendime söyleyeyim kızlar bir tarafta oynuyor erkekler öbür tarafta neler yapıyor derken Ondan sonra başka neler var Bu arada kutlamayı lezbiyen ve eşcinsel çiftlerin çocukları da davet eder O baba konuşmasında bundan sonra herkese demiş Beyaz sırayı kapıları sonuna kadar açıktır biz de gidebilir miyiz? Biz Mangalda. O ikisi hariç demiş. Mangal ve EK canımı mı kapalı demiş. Mangal ve EK kayacağındı diyeceğiz biz buraya geldiğinde herhalde bir yerden öğren ne diye e, bize karşı biraz tepkili. Türklerin mangalı biraz şeydir, tehlikelidir mi demişler. E, mangal ne? söz konusu olunca gözleri hiçbir şey görmez. Abici mangal söz konusu olunca benim üstümü adam tanımıyorum, ben nasıl bir şekilde davet edilmiyorum bunu da anlamış değildin. E, bu arada. Tüm bunlar yapılırken Ayvalık'tan çok değerli bir şahsiyet kim? Ayvalık'la tatlıcı Ersin Girgin yeni bir tatlı çıkardı. Ne tatlısı? Obama tatlısı. Bravo tebrik ediyorum. Obama'nın adını verdiği tatlı şöyle yapılıyor. Kino, kilosunu 16 liradan satmaya başlamış. 16 liradan baklavayla karşılaştırınca Bağla... Ayla, ne kadar baklavanın kilosu almadık uzun zamandır? Dur hmm, bakayım. 20 falan diye ben tahmin ediyorum. Ucuz o zaman. U ucuz ucuzuna yapmış. Baklava ile Tabii. Çikolata ile baklava haşlayarak yaptığı tatlıya olma adını vermiş kahverengi bir baklava'msı çirkin de bir görüntüsü var. <gülüyor> Ayvalıklı tatlıcının en büyük dileği Obama'nın da bu tatlıyı tatması Belki bir gün olur tatlının patentini almak için Girişimlerde şimdiden bulunmaya başladım demiş e, e, Çikolatalı baklava diye bir şey yaptılar zaten Ne patenti var ne farkı var yani Haşlaması geçti. Bildiğin... geçir Haşlama baklava mı? Ha, Dağılmıyor haşlama... mu baklava haşlayacak? Yok yok haşlan Su böreği gibi düşün Su böreği de haşladığın zaman Güllaçın? Şey Güllaçın yandan yemiş işte çikolatayla Güllaç da bu arada çok güzel bir tatlı. Evet ya onu bir aya sıkıştırıyorlar. Benim moralim çok bozuluyor. Ben ilk hiç zamanlar çok yavan bir tatlı olduğunu düşünüyordum. Niyeyse. Çayla güzel yeniyor. Hem de doyurucu bir tatlı. Çok güzel. Sütlü mütlü çok besliyoruz. Su böreğini. Su böreğini ne diyorsun Ege? Su böreğini tatlı olarak yediğini düşün. Al sana en güzel güllaç. Peki birkaç tatlı daha şey yapar Kaç tane tatlı daha söyleyeyim Kazandı sana. hakkındaki düşüncelerini de Kazandı bir paylaş. Kazan Bilenden yiyeceksin. Hmm, hmm, hmm, revani. Ege Kayacan'la tek cümleli tatlılar diye bir program yapalım <gülüyor> istersen. Aman ne güzelmiş. Köpek de oynamış mı çocuklar? Ee, köpekle oynamazlar mı ya? Bu arada şey çıktı. Bütün e, başkanların köpekleri diye. Ah yavrum Bill Clinton'ın da... Ay bir Clinton laboratuvar varmış. Oğlum bu başkanların köpeği ya. Ben ee, şey diye düşünüyorum artık. Yarın öbür gün benim geleceğim son derece parlak. Dur ne, başkan olmanın ilk şartını mı ee, gerçekleştirdin sen? Wa neredeyse bu gerçek su köpeği. Sen mi? bir başkan ol köpekler sıraya girer var. Köpekler dedin siz mi Ege? <gülüyor> Köpeklerdir. Ee, first köpek bo. Yeni sahibi Başkan Barack Obama ile birlikte beyaz veya oynamaya başladı. Bir fotoğrafını çekmişler Ege'ciğim. Aynı ben. Aynı ben de mabelli koy. Arkadan fotoğrafını çek. Aha ha Başkan Obama ile bo. Ha fahiyle mabel. Öylesine güzel, öylesine. Yani iki fotoğrafta da şey var. Acaba bu başkanlara özellikle köpek verilmesinin nedeni? Ha. Başkanların diktatörlük özelliklerini törpülemek mi? Yani ben senden biliyorum işte. Gel Mabel, Mabel gel, Mabel gel, gel. Ona, yani bu sözlerin hiçbir faydası olmadığını anlayan başkanlar daha demokratik bir tutuma e, ister istemez bilinçaltlarında eğiliyorlar mı? Yani şimdi Mabel gel, Mabel gel, gel, gel, gel, gel deyip sen Mabel'in yanına gidiyorsun ya her seferinde. Niye canım geliyor aslan gibi kızım? Geliyor o seferden birinde geliyor. ...zaten demokrasi Neden? de bu, <gülüyor> <midir>? <gülüyor> ...bu değil mi? Yani... ...belki de... E, ...budur yani... ...bu diktatörlüğü törpülüyor... ...hakikaten... ben her şey. dediğim olmayacak bu dünyada... ...gideyim yanına ne olduğunu anlayayım falan diye... ...pati veriyor falan filan... ...tamam öyle şeyleri var ama... ...her dediğini de yaptıramıyorsun... ...dur, dur, dur, dur... ...diyerek sen peşinden koşuyorsun ya Mobeli'nin... ...biraz da şöyle bir şey var Ege'cim... ...şimdi her insanın içinde bir diktatörlük var... Tabii. Daha doğrusu bir efendilik kısmı var. O efendilik kısmını e, topluma değil de köpeğe yansıtmak suretiyle doğru yöre kanalize etmiş oluyoruz. Köpeğe de beceremeyince hmm. işte o zaman tamam demek ki bu iş böyle olmuyor diyerek demokrasi, demokrasi devreye girmiş oluyor. Bir de elektriği alıyormuş. Köpek. Ona tabii köpek elektriği fevkalade alır derler ee, o yüzden bütün böyle negatif elektriği şimdi Barack Obama nerede şimdi spor yapsın elektriğini mi alsın dans meclisi evet, vakti yok iki hayvanla uğraşıyor ne yapıyor sinirini stresini atıyor yanlış kararlar vermektense... <gülüyor> <gülüyor> Çünkü adamın elinde şifreler falanlar, düğmeler, telefonlar, bilmem neler var. E ya, ne köpek patisiyle, ya geçen gün işte mikserin kablosunu çıkardı, yayın kesildi burada. E, burada ibare ediyorsun. Yani şu anda beniz orada bu modelin radyoya girişini tamamen yayında gerçekleşmiş olay canım senin <gülüyor> evet. gizleyeceğiz bunu. Zaten vır vır vır model dedik ve ondan sonra yayın gitti. Evet. Yayındaki son sözler model olacak. <gülüyor> Kara kutu olsaydı bu mikserde. Herhalde mesele anlaşılırdı. Babel e, geldi, mikseri ya yedi. Ya o e, mikseri nasıl yani denk getirdiği de hayvancayız. Doğru söylüyorsun ya. Bak o başkan Obama'ya hemen bir uyarıda bulunmak lazım. O kırmızı düğme, roketler falan filan bir yerlerde dursun yani köpeğin... E, şem, rahat ulaşır mıydın? ...diye masaya gitti, tak diye bastı kırmızı düğmeye. Ne oldu? Hadi bakalım, 3. Dünya Savaşı. Cık cık. Rezillik Roketler havada uçuşurken de Mabel onları yakalamaya çalışır <gülüyor> Hayvan <gülüyor> Siniri stresi alıyor derken Mabel ve tüm dünya köpekleri e, İyi o zaman hadi bakalım Hadi bakalım derken reklama mı evet, şey e, Bakalım canım Günaydın Günaydın Günaydın Şakalarımızla bir kez daha geldik mikrofon başına. Serseri ya, serseri gelin ne yaptın sen? Biraz daha geç kalsaydın burada mikrofon başında, bir süzüsto kalkma atıyordun. Ay iyi de ama iyiydi de, bir rahatlamışındır. Rahatladım evet. Şimdi o zaman günün diğer önemli gelişmelerine bakalım. Günün diğer önemli gelişmeleri de çok fazla. Fasafiso şeyler ama hemen üstünden geçelim. Bir tanesi e, Lost'un sevgili Sawyer'ı. Ne olmuş? Gene mi geliyor mu? Hayır canım baba oldu baba. Aa. Karısı değil doğurdu. Çocuklarına da Java adını verdiler kızlarına. Java mı? Java Script. Java Martin Mystery diye bir adam vardı. Çok yalan merifti ya. Yani. Şey hakikaten e, artık hangisi oluyor bilmiyorum da. Yani şey mi eski homo erectus mu öbür tip neydi onun adı? Ne yani Dertal'ınca ne ikisinin arasında böyle bir tane arkadaşı vardı. Onun adı Javay'dı. Ege'ciğim ne tip insanlarla diyalog içindesin bilmiyorum. Ee, yani böyle şey işte. Yaman mı diyorsun? İlkel adamlara verilmez mi ismi Çıtı pıtı bir kızdır o. Yani onun karısı da zannediyorum ufak tefek böyle Asya. Aşkel bir kadındı. Ufak tefek, Asya kökenli ama kadın gibi bir kadın. Kadın gibi bir kadın. Adam da yakışıklı. Kızda büyük ihtimalle çıtır da. Kadın ama o güzel kadar bir şey, şey değil yani. E tabii Sawyer'ın gölgesinde kalmaya mahkum bütün dünya kadınlarının kıskandığı Kadınlardan biri. Yani kadın, şey kadın diyor çocuk bir şu... doğmuş sır çene. Çeneler sır baba yapıyormuş. Ama Java o deme ondan mı koydular onu acaba ya? <gülüyor> Java bir tane İngilizce Jaws falan hani gene öyle bir <gülüyor> çeneden mi? Şey bu, <gülüyor> bu, bu, bu demişler efendim yıllar geçtikçe toparlar falan. Çene toparlar demişler bakmayın. <gülüyor> Valla ona hayırlısı olsun. Mel Gibson sevgili Mel Gibson da boşanıyor. Ee, karısı onu plajda bastı biliyorsunuz bir tane Brezilyalıyla e gitti 450 milyon dolara mal oldu nereden baksan yarısını alıyorlar biliyorsun bir plaj sefası bir plaj sefası e, biraz e, şezlong ile, ile <gülüyor> 450, 450, Mısır ha, işte 450, 450 milyon Mısır falan yemişler işte tamam 450 milyon dolar da hayırlısı olsun Mısırı nasıl yediğimizi <gülüyor> anladım <gülüyor> Ay. ağzımız da yiyelim melim Şimdi bu arada Dubai'ye götüreyim sizi. Dubai'de dünyanın bir ilk yaşandı. Klon yapılıyordu ya bugüne kadar. Yok koyun, doli. Yok efendim. Bu koyunla kuzuyla dediler bu iş olmaz bilader. Deve mi? Deve, deve. Neyi klonluyor, neyi kullanıyorsun? Dünyanın ilk klon devesi de tekör güçlü ama yanlış. Gerçekten deve mi yapmışlar? Evet, deveyi deve, klonlamışlar güzel bir şekilde. Neybisi hayvanlarını kuğlanıyorlar ben onu anlamıyorum yapsalar Pardon, ya Pardon siz deve besi hayvanı olarak biliyor insanlar daha geçen gün develerin suca yolculuğundan bahsettiniz ki burada. Ama o kariyer planlamasıydı geçen. Yani deve güreşinde en üst mertebe. Deve, deve ve hayvanı mu? başka besi hayvanı. Yük hayvanı hayatı. hayvanı, Yük hayvanı E canım ipek yolu ben sana söyleyeyim ipek yolu hiç deve kesilir mi? Adamlar ya, ipek yolunda onları. deveyle giden var mı kaldı mı? Ya kalmadı da. Deve kullanan var mı bilmiyorum hala. Deve. deve yani şey masraflı, bakımı zor. Eşekle hallediyorlar veya kamyonetle. Artık insanlar işlerini görüyorlar. O yüzden develerde kariyerlerini sucuk olarak sucuk olarak devam yok ya. Abi Dubai'de keşke sucuk şeyse olsa. Onlarda da öyle bir şey yok. De çok hakikaten. Deve eti biraz yavan olur derler. Bir de insana mülayim et verir İki şey, bir keçi eti, bir deve eti. Onu da bilenden yediğin zaman olmuyormuş. Pamuk ama gibi hayır. oluyormuş. Vallahi helva helva. Ee, şimdi 5 yıl süren araştırmalar sonucunda dünyaya e, incaz demişler, e, incaz adlı devinin sağlık durumu gayet iyi. Araştırmalar aynen devam, bakalım. Bu arada bizim. geçen gün ben bir program seyrediyordum, orada bizde şey paylaşmak şey istersen. Şey hani bizim milli yemeğimiz nedir falan diye konuşuruz, fasulye deriz ya mesela. Hmm. E fasulyenin aslında bu topraklarda Yeri çok yok. da geç geri, e, eskiye dayanan bir tarihi yok. Bu Anadolu'nun has yemeği. Bılgır pilavı mı? Koyun etiymiş. Koyun etine de ben biraz daha ağırlık vermeyi düşünüyorum önümüzdeki günlerde. Koyun eti egecim kokuyor. Koksun ne yapalım artık? Kokuyor, kokuyor. ben da sevmiyorum da sucuk yani. Sucuk da kokuyor. Şey de kokuyor. Pastırma da kokuyor. Yani o kokuyu bilmiyorum ben şimdi bir yer koyun koyun koktuğu zaman orada güzel kavurma vardır diyerek daha hızlı gidebilirim. Ay kokuyor demektense genç kız gibi bir yaşayacağız bütün hayatımızı ya. Ay, kız... kokuyor. Kokuyor. <gülüyor> genç kızlar niye koyun eti sevmiyor ya? Bak ben de zaman zaman yerim ama yani bir tane genç kız bulalım. Koyun eti seven ve kuyruk ya seven. Bak o da önemli. Bazısı da kuyruk yiyanı, hastası tam oluyor yani. Böyle hakikaten kuyruk ya seven genç kız aranıyor diye inanları böyle... veriyorum. <gülüyor> Vallahi güzel böyle tri tiri saçlar ama bir yandan böyle Kavurma yiyor. Bir yandan da o kuyruk yağını şey yapmışlar, kavurmuşlar. Ona da bir şey deniyor kavrulduğu zaman. Kavruk kuyruk yağına. Kuyruk yağını. Sevgili dinleyiciler kavruk kuyruk yağına ne deniyor bilen varsa bize bir yardımcı olsun. Merak ediyoruz. Ve bu, bu sabah istersen şu koyun etiyle aramızdaki husum eti eti. ortadan kaldıralım. Bence hakikaten. de nihayetlendirelim ya. Bir barış imzası bu yağmurlar e, koyun etiyle insanlık arasındaki... O kötü günleri silip süpürsün geride bıraksın. Koyun etinin bir tanesi kokuyormuş bir tanesi kokmuyormuş öyle bir şeyler de vardı. Karamanın Hatta... koyunu falan demeyeceksin herhalde. Yok o kadar net değil de erkeği mi kokuyor dişisi mi kokuyor yaşlısı mı kokuyor öyle bir şeyler vardı. Ben sana söyleyeyim. Yani dişisinin koktuğunu zannetmiyorum ya erkeği ya yaşlısı kokuyordur. <gülüyor> <gülüyor> İnsanda da öyle olmuyor mu? Aynı, aynı sistem koyunlarda da var işte. Evet koyunun ayak, ayak kokusu çünkü. <gülüyor> Koyun kokusu dediğimiz şey Tabii paça kokusu. yiyemezsin sen bir tane... Sadece dişi koyunun şeyinden paça yap, çorbası yaparlar. Çünkü erkeğin ki kokar derler. Bu arada mesela koyunda şöyle bir sıkıntı da olabilir. Hani bonfile falan çıkmıyor. Yani şimdi o noktada döneceğiz yine danaya tabi mecburen ama... Dur bakalım dinleyicilerimiz yardımcı ol. Dur bir dakika. Böyle üç şey yapacağız. Şöyle alıyoruz. Günaydın efendim. Günaydın. Mastor. Kimle görüşüyoruz? Ben Emre Köşkeroğlu. Emre Bey mi? Emre. Emre. Emrah Bey, <gülüyor> evet. düşkün müsünüz boğazınız Emrah Bey? E yok ben düşkün değilim bizim aile düşkündü de. Düşkündü. Düşkündü de ne oldu? <gülüyor> ee, biraz rahatsızlandılar tabii sonradan yani. Hadi ya. Falan. Neyse ben size bu kuyruk yerini şeyini söyleyeyim de. Sırdağını. Kavrulmuşunu. <gülüyor> Ona kakırdak denir. Kakırdak denir değil mi? Hayır. Kakırdak. Kakırdak. Aa <gülüyor> ne kadar güzel de bir isimmiş ya. Hiçbir faydası da olmadı herhalde her aileden belli değil mi? Ya Kızarmış çünkü... ya. Yani yapıyorlar, onun biliyorsunuz sıvı kısmını ayırıyorlar, katı kısmını ayırıyorlar. Evet. Ee, sıvı kısmını hamur işlerinde kullanıyorlar ama katı kısmı da öyle yeniyor falan yani. Yeniyor, sırf yağ yemiş oluyoruz ama. Evet. Tamam, işte hmm. dünyanın en lezzetli şeyi olduğu nereden belli? Hiçbir faydası olmadığından belli yani. Bütün faydası şeyler gibi acayip lezzetli ve güzel bir şeydir yani. Emrah yani, Bey, yani sizin böyle bir sevdanız var mı kakırda? Yok yok, kesinlikle yok yemem yiyenden de haz etmem mi diyorsunuz ben, ailenizi ben... red mi ettiniz bu yüzden hayır kesinlikle red mi ettiniz bu yüzden neticede sevmiyorum onu kurban bayramlarını falan da çok sevmem de siz ne seviyorsunuz <gülüyor> salata zeytinyağlıları <gülüyor> bayılırım <Zeytinyağları. gülüyor> siz nerelisiniz <gülüyor> ailece Emrah Bey Ankara'lıyım ben Ankara benim aile Kayseri'de ben e, Kayseri de ben Ankara'lıyım Kayseri ama işte çiftçilik hayvancılığı bilen sucuğun pastırmanın memleketi siz nasıl böyle bir tepkiyle zeytinyağlılara vurdunuz kendinizi bilmiyorum allla ben. İşte de. bu kuyruk yağının kokusu küçük yaşlarda Emrah Bey'de böyle bir e, tepki uyandırmış yok demek yok. ki. Yok yok o kuyruk yağının kurt yumurtasından oldu daha işte. Korku <gülüyor> yumurcuk. <gülüyor> <gülüyor> Öyle demeyelim genç bugün kız de... <gülüyor> diliyor billur diyelim. Evet ya. O <gülüyor> yani da bak bilir. Evet <gülüyor> Emrah Bey bugün ne kadar kaç tane billur yemişsinizdir? Ee, Valla sevdim de bunu koç yumurtası yumurta olmadığını fark ettiğimde kestim yani. Ha, Emrah Bey yediği billurları sıralasak <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Emrah Bey çok teşekkür ediyoruz. Görüşmek <gülüyor> üzere. Yediğiniz billurlar da yanınızda kar kaldı Emrah Bey. Çok da lezzetli bir şey. biliyor mu? Çok. En son ne zaman yedin? Allah aşkına ben yedim. Tadının... Yemedim canım yani uzun zamandır hasret kaldık o tip şeylere. Billur, böbrek, dalak dalak hiç yemedim galiba. Ciğer Böbrek Billur Bana da... <gülüyor> Bu üçle En evet, son güzel bir kelle Üçle ama. al üçle. üçle alacağız değil mi Doğru evet. Daha telefon Telefonlar bağlanmadığı için Bağlantaj Evet Günaydın efendim Günaydın Efendim hoş geldiniz Radyonun sesini kısalım hemen Tamam kıstım. Kimle görüşüyoruz Ben Betül Betül Hanım Biliyor musunuz kakırdağı Ya ben... Bizim hani bizde cızbus diyoruz biz ona ama kızbus hah cızbus diyorduk biz. Ama cızbız hepsinin adı değil mi hani mangalda yapılan her şeyin adı değil mi? Yok biz hani direkt e, hani ben hatırlıyorum küçükken kurban bayramlarında kestiğimiz zaman böyle kahvaltı niyetine o kuyruk kısmına hep yardımcı cızbus diye. Peki şey e, neredesiniz siz hanımefendi? Anamur Mersin'deyim. Anamur, Anamur Mersin ismi. <gülüyor> Koyun eti sevdiği bilenlerin yani, e, memleketinden geliyor. Koyun eti sever misiniz? Neyi? Koyun eti, koyun eti böyle kokulu, kokulu olur. Yağlı. severim. İşte böyle bir kokuyor. yoktu. Böyle kokan, böyle ılık ılık. O eti sever misiniz böyle? Sevmem mi be <gülüyor> Sevmem. <gülüyor> Vallahi hakikaten de işte kaç yaşındaydınız? 20, ha, 20 yaşındayım. yaşında. <gülüyor> tam genç kızladığımız aradığımız... genç kız. Hanımefendi ben size söyleyeyim sizin geceniz son derece e, parlak. <gülüyor> o, Gerçekten. Gineriniz ciz... parlak diyebiliriz. Cızbız nasıl yapılıyordu kuyruk yağından? Şimdi kurbanda tamam. çıktı hayvanın parçalarını aldık. Kuyruğu aldık. Kuyruğu aldık. Vallahi bilmiyorum. Benim annem yapıyor. Ben sadece yemeği için görevliyim. Ama olmadı. Yarın öbür gün koyun eti seven, Bir. genç kız yetiştirmek sizin göreviniz olacak hanımefendi. Bir an evvel öğrenin. <gülüyor> tamam öğrendim. Çok teşekkür ederiz efendim. <gülüyor> ya, i̇yi günler. Ya bak kahvaltıda. Hmm. Yağlı yağlı şöyle. Boğazına böyle ağzından böyle gırtlağından aşağı doğru o yağlar be. Sonra ben istiyorum ki damarlarımda blok blok yağlar da kuyruk yağ yani damarlarımda dolaşsa. Hatta dolaşmasın sabitlersin <gülüyor> orada. Ondan sonra ama tıpkı <gülüyor> ama yani bu ışık bir şekilde. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz ben efendim? Ben Meser. Meser Hanım hoş geldiniz. İşte bulduk. bir üst kat Meyser Hanım ya. Meser e, siz neredesiniz? Ben Eskişehirliyim. Eskişehirlisiniz. Peki sever misiniz koyun eti? Valla severim. Çocukluğumuzda da çok yerdik biz kuyruk yağı. <gülüyor> Nasıl? Kakırdak mı diyordunuz? Hayır. Ee, Bizde sızık denir. Sızık. Evet. Nasıl ee, yapılıyor? Nasıl yapılıyor? Kuyruk yağı küp şeklinde doğranıyor. Küçük küçük. Hmm. Daha sonra bir şey tencerede büyükçe bir tencerede kaynatılıyor. Evet. Ee, kaynatılıyor dediğiniz sonra... suyla mı? Yok Hoş, Hayır. Kendi hoşlanıyor. başına. Ha, evet, zaten tamam. yağlar oradan hani sızarak çıkıyor ve e, geriye kalan böyle hakikaten şey nasıl söyleyeyim? Hmm. Kıkırdağımsı bir şey kalıyor. Küçük hmm. küp halinde. Sonra? <Gülüyor> Benim için bir fena oldu. Daha <Gülüyor> Daha sonra e, bu kalan parçalarla ekmek yapıyorlar. Hatta yumurta kırarak da yenilebiliyor sabahları. Of hakikaten çok güzel bir şey. Bunu peki bulma şansımız var mı? Sızık değil. Ha, sızık dememizin nedeni yağ falan sızdı kalana evet. sızık diyoruz. Evet evet peki baharat mağarat bir şeyle mi yapıyorlar? Valla e, şey e, ekmeğe kalakay deniliyor. <gülüyor> sen, <gülüyor> e, kalakay. Ne çok şey öğrendik sabah. Kalakay. <gülüyor> Sabahları özellikle e, yumurtayla birlikte çok lezzetli oluyor. Çocukluğumda çok yerdim ama şu anda tabii ki yemiyoruz. Bu ekmek e, sadece sızıktan <gülüyor> yapılan bir ekmek değil herhalde değil mi? Yani gene yani, unu falan var. Zeytinli ekmek gibi arada. Ekmek, fakat içine bundan da katılıyor. Ayrıca bir tat veriyordu ona. <gülüyor> şey, Valla içim ben çok fenayım. Ben... Neden? Sana ağır geldi Fahre. Bana çok ağır geldi. Hiç ağır geldi. <gülüyor> Yemin ediyorum içimiz şey oldu ya. <gülüyor> çok teşekkür ederiz. Bana o genç bünyeyle hazmedebiliyorduk ama şu anda tabii ki biraz zor olabilir yani. Sağ ol efendim görüşmek üzere. Oldu hoşçakalın iyi yayınlar. İyi zaman ben bittim ya. Gençliği falan karıştırmamak lazım bu şeyler çıkıyor ya işte dedeler falan çıkıyor ya. 115 yaşında masal i̇şte dedeler mi? Koyun otlatırken falan ha. bulunuyor hani 115 Hı. yaşında işte onlar hep bu. Sızıkları, kalakayları yiyenler. Ya bu da çok güzel isimmiş bak. Mesela bölme işleminde vardır ya. Böl, bölme, bölen, bölüm, kavandır ya. Evet. Sızan, sızık ve kalan Kalakay. Kalakay. Bak be ne kadar güzel. Bir yemeğin üçlemesi. Çok üzüldüğüm noktalardan bir de bunları gidip de yiyebileceğimiz restoranlar olmaması. <gülüyor> bu da en büyük sıkıntımız. Niye canım? Şimdi Ankara'da bir kalakaylı ekmek... Bunun mümkün mü? Ekmek yapma makinen yok mu ya Bakayım, çakımda var. <gülüyor> Cimbız. Niye <gülüyor> sizin evde yok mu? Almadınız mı? Gazoz açacak. Ekmek yapma makina. Yok mu siz aldınız diye biliyorum ben be. Aa ekmek ben size yemeğe hediye, ekmek yapma makinası alayım. Hadi al vallahi. Ondan sonra <gülüyor> Sevaba ben Sevaba giderim. Bütün e...>. <güler> Güney Ankara'yı şeyle kokutayım. Size Sıza... kakalay. kaka kalakay. Sıza... Ka ka ka kalakayla. <güler> Kala vallahi bir de en güzel hediye olsun sana ya. Dini hediyesi ekmek ekmek yapıyor. Süper oldu bu iş. Evet. Oh. Ben yani. bugün gidiyorum. Artık onlar marketlerde de bulunuyor. Gideceğim kasaba. Koyun eti istiyorum diceğim. Koyun eti istiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Kuyruk yağı istiyorum. Efendim. Yani. Bilur ver bana. Bilur da isteyeceğim. <gülüyor> İste ama böyle <gülüyor> isteme. <gülüyor> küpe yapacağım böyle böyle oynayacağım. <gülüyor> Bilir isteyeceğim. Ay, vallahi ben bir fena oldum. Ee, ben bir soda falan içeyim, bir şey yapayım ya. İçim hakikaten kalktı ya. Ben sıkıntım anladım. Aç almadım. karnına şey yapılmıyor. Benim ha. sıkıntım süpermarketlerden alışveriş yapmak. Evet, en büyük ne bir, bir beyin mi? gördüm süpermarketlerde ne bir toş billur <gülüyor> ne bir böbrek falan. Gideceğim bundan sonra kasaba. Ulus'a gideceğim. Ha? Ulus'a git Egecim. Ulus'a gideceğim. Ulus'a git orada billur orada deme biri, zaten. Şey billur yok. dersen kimse anlamaz. Ne diyeceğim? Bana dedi, toş bir verin <gülüyor> <gülüyor> ben de, ben de. toş bill istiyorum diyor. Ondan sonra biri... <gülüyor> Ulus esnafı böyle, böyle bir kaza yapsınlar <gülüyor> kuyruk yağlarının içine beni gömsünler ben böyle Matrix'ten çıkıyor diye ha kuyruk yağlarının içinden yeni bir hayata çıkmak istiyorum ve koyun eti döneminin başlamasını istiyorum hayatımda. Dünyada koyun eti döneminin başladı milat olarak geçecek. <gülüyor> bin yıldır binlerce yıldır daha doğrusu burada koyun etiyorsa bütün insanlar Hı -hı. bildikleri bir şey var herhalde. Genç kızlar senin posterlerini odalarına asacaklar. Koyun etli yakışık. <gülüyor> Ey yavrum benim be. Kuyruk yağlarının içinden çıkmış adam. Ey yavrum be. Süper oldu Sen de, bak pozunda şöyle e, küçük mini bir postla üstünde sadece e, bikini bölgen kapatılmış bir elinde kuyruk yağı ve buralardan sızma yapmış bir elinde de toşbilleri tutuyorsun. Neydi bir dakika şimdi. Dizlerinin üstüne çökmüşsün. O güzel olmadı o bir ve dakika. Ve freedom diye bağırıyorsun. Benim bir heykelimi düşünüyorum şimdi. Anadolu ya egemenlikleri, yani Anadolu medeniyetlerinin bir sembolü olarak. Oğlum bak. Bak kuyruk yağlarından oluşan bir havuzun içinden evet. tamamen çıplak çıkmış belime kadar. Evet. Bir elimde. Toş bir Bereketi. Temsile. Ve gücü. Temsile. Temsil. Evet. Öbür koyacağız. Bence şey olsun. Daha sempatik bir şey olsun ister misin? Sempatik işte Ya yani, Sempatik de yani daha böyle... Yani Öbür ufakta... elinde de kendi <gülüyor> müdürleri mi? Nasıl olsun? <gülüyor> ne bileyim böyle hani Toşbil'lerle numaralar 2-3 toş bir almışsın havada döndürüyorsun. Heykelde hareket vermek Hayır, zor. Hayır heykelde Hani ben bunu şey yaparız birkaç fotoğraflı görüntü hani mesela Sibel bir e, CD kapağı var ya böyle göz kırpar. <gülüyor> oynattıkça. Ya ben mermer heykel diyorum ya. Yani senin mermer heykel ne yapalım? Ben posterini hazırlıyordum Çatalı çıkarılacak mermer heykel. Benim istediğimde gayet ben basit ge yani. Gece gideceğiz oraya çatalı yüğe. Gömeceğiz. Ertesi gün bulacaklar. Bak ben sana söylüyorum. Olay gayet basit. Türkiye haritası tam böyle Anadolu'nun bir Etrafta böyle şeyler. Biraz ateş görüntüsü verilmiş gibi düşün tamam mı? Anadolu Son. ateşinin afişini mi ya anlatıyorsun Ya hocam bana? bir dur, ben sana söylüyorum ya. Sen dizlerin üstünde müfreze hatırlıyor musun? Tamam. Oradan hani çökmüş bir adam var. Evet ya. ellerini kafan kaldırmış. Kafan gözükmeyecek. Kafan gözükmeyecek. Ellerin şey olmuş. Zaten o tip şeyler de. Yani sen heykel değil poster anlatıyorsun. Poster bak senin kafa böyle geriye doğru. Güneşe bakıyorum. Surata, yani iyice tepeye bakıyorsun gözükmüyor. İyice öne doğru çökmüşsün. Kuyruk yağlarının önünde. Vücudunda tamam kuyruk yağlarının erimiş... E, sızak kısımları, sızan kısımları oralara belenmiş tamam. ve toprakla harman olmuş işte medeniyeti falan filan evet. oradan bir elinde toşpiler bir tanesi düşmüş böyle öbür elimde acaba kuru bakla mı olsa fava hani biraz hocam daha... kuru baklayı nereden karıştırıyorsun e, yani? favayı da seviyorum ya o da burada bulunmuş bir şey yani onu da bak ne kadar güzel akıl etmişler ben onun hastasıyım yani kuru bakla diye dünyanın en çirkin şeyini al sen fava diye en güzel şeyine dönüştür bravo ya Zeytinyağı mı? Zeytin mi olsa acaba? Ha. Diyelim dedi Onun Onu şey diye algılarlar yalnız. Bir yerinde... Kulaklarıma da kirazdan küpe mi? <gülüyor> <gülüyor> Çok çirkin es eski bir Anadolu tanrısı. <gülüyor> İns i̇nsanlar bunu hemen evlerinden çıkardılar. Valla üstüne biraz çalışalım bence ya. Ama güzel bir şeyler çıkacağından ben eminim. Bu arada e <gülüyor> sürecimizin de burada Sürecin sonuna gelmiş. Bakalım Anıl bu konuda neler düşünüyor? Anıl bakalım. Hakikaten Anadolu medeniyetleri hakkında ne anlatacak bize. Günaydın. Günay aydın ay, dın dın dın. Günay aydın. Ay, Radyo sabahlar devam ediyor. Sevgili dinleyiciler. Fahir Öğüş ile işte günün bakmaya ne yapabiliriz ne yapabiliriz? Devam, devam edebiliriz. edebiliriz. Ya bugüne kadar bizim rahatsız olduğumuz konulardan bir tanesi vardı. Sütyen'de para taşımak. Evet Çünkü mesela yerli yersiz sıcak para dedikleri şey yani, bu olsa gerek diye. Şimdi ben onu bir kere yaşadım. E, Anlatmıştın ne güzeldi. Ne kadar. Ha, bir de anlatsana. <gülüyor> yani kendimi böyle tacize uğramış gibi hissettim elime o sıcak para geldiği anda. <gülüyor> Ki şöyle bir durum da var hani ben para alışverişi yapan bir insan değilim. Maaş çeken bir adamım. Yani sen esnaf olarak para alışverişine daha acıkmıyordun. Esnaf kadınlar da yani bu hasılatı şeyde taşımıyorlar ya. Taşımıyorlar da ben şeyi söyleyecektim sana işte. Heh. Her müşterin hesabı alalım deyip elini süt yerine atsa senin. Bir noktadan sonra ne hissedersin? Bir noktadan sonra artık jinekologların meslekten <gülüyor> soğuması gibi sen de böyle artık böyle şey görünce para mı düşüneceksin? <gülüyor> orada çok para vardır falan diye mi düşüneceksin? <gülüyor> Vay be orada. En az var ya orada 200 milyon vardır 200 ben sana vardır söyleyeyim. 50'lik halinde sağda 200, <gülüyor> öbür tarafta da 400 <gülüyor> var. Böyle bozukluklar var. Ee, yani işte o rahatsızlık edici aslında yeri geldiği zaman çok önemli. Ee, bazı erkekler de biliyorsunuz e, işte portakal suyu paketlerini çoraplarında taşırlar. Bazı paralarını orada taşırlar. Ben geçen gün yaptım onu. Ne? Çorabından para çıkardıysa Allah teslim beyanı versin. Yok portakal suyu mu Çorbamda taşıdım. Portakal suyu çorbamda mı taşıdın? Evet. Ee, kutu olarak mı? Paket olarak mı? Paket <gülüyor> olarak. Paket olarak. Ya Egin de iğrenç bir adamsın ya. Ne hakikaten ne rahatsız adamsın ya. Ya beni burada niye söyletiyorsun ki? Hakikaten bir şey söyleyeyim mi? Zannedildiği kadar garip bir şey değil. Şu anda dinleyicilerimiz arasında portakal suyu e, var mıdır bilmiyorum. Çorbamda taşıyan ama. Zannedildiği kadar garip bir şey değil. Ben bunu çok yakın zaman demeyin. Bir küsür sene, iki sene önce falan bir sanatçımızda görmüştük. Hatırlarsan. Hangi sanatçımız? Efendim bir burada ismini telaffuz etmek istemedim. Ee, yani bir şey sana yerel bir sanatçımız vardı. Öyle. O... Ne enstrümanı ne? <gülüyor> <gülüyor> evet. O oradan çıkar. Son derece aslında o anda bir havalı falan bile gelmişti. Çünkü gerçekten ağır oturaklı birisiydi öl ağır oturaklı birisinin yaptığı hareketler... ...mesela Orhan Gencebay... ...işte portakal suyu içiyorsa... ...tak şuraya açsa, şuradan bir tane çekiyorsa... ...ben size söyleyeyim tüm gençler... E, ...gençler dediğim hani bu... ...çorapta taşımaya, çorapta taşımaya, taşımaya ...çorabın şöyle bir kısmı var... E, ...konç... ...şeye katılıyorum yani çoraptan çıkarmak... Dünyanın en çirkin hareketi. Çoraptan çıkan en çirkin hareketi bir de oradan çıkmış şey, ikram etmek daha çirkin bir. Yer. Alsan bir türlü alma. hijyen hijyende problem hijyen yok. De. Onu, şey kısmı sıkıntılı. Ne? Kısmı? Taşıma kısmında hiçbir problem yok. Bir noktadan sonra unutuyorsun zaten. İz orada. yapmıyorum hayatım bu. Yok canım ne iz yapacak ya? Su akar iz bırakır. Bir de yani portakal suyu. ceplerde şişkinliği Kiniği falan alıyor, engellesin arka cepte yamulmasın falan diye çorabı koyuyorsun ve ben şeyde meraklıyımdır yani vücudumun her bölümlesinde bir şey taşıyabilmek ee, ve çanta olmadan bir dolu eşyayı üstümde bulundurabilmek benim için de önemli bir Vücudunun şey. Vücudunun her parçasını aktif olarak kullanabilmek. Aktif olarak kullanmak. Ne yani kadar çorapta güzel. Çorapta öyle bir fonksiyonla karşıma çıkınca büyüleniyorum ama çıkarma konusu sıkıntılı. E Hakikaten yani. nasıl çıkaracağını bilemiyorsun. Gittin güzel bir kafeye oturdun. Kendine bir evet, kahve işte söyledin. Hani yani şey. Zaten portakal suyunun paketini orada bırakıp tek tek oradan çıkarmak diye bir şey yok. Ha. Oraya ilk oturduğunda artık bacak bacak üstüne atarken ne yapacaksın? Şihirli bir şekilde oradan çıkarıp çıkarken de tekrar çorabın içine sokmadan mı oradan çıkacaksın onu bilmiyorum. O, onlar çok hakikaten meşaklıklı. Ama taşımada hiçbir sıkıntı yok. Ee, şimdi Brezilya'daki olayda da taşıma hiçbir sıkıntı yok. Ee, bütün kadıncağız esnaf gibi kadınmış yani. Ee, evet şu anda Ege uygulamalı olarak ee, evet, koyuyoruz bakıyorum ne kadar çirkin bir kere şu şey görüntüsü neden çirkin biliyor musun bir erkeğin pantolon çorap ve et görüntüsü ayakkabı çorap et pantolon görüntüsü son derece çirkindir ya şu anda bak hiçbir şey yok şu tamam anda, şu anda ne? bir şey yok da bak şu, kaldırdım, evet, şimdi şey noktasına geldi illa ki orada etin şimdi gözükmeyecek mi kafeye geldim kafeye geldim. güzel orada evet ben senin bacakla çorap arasındaki e, o şey pantolon şimdi ben var. sana belli etmeden o merhaba fire nasılsın <gülüyor> ne yapıyorsun sen <gülüyor> Hiç bir şey yapmıyorum. Ya bak gördün mü? Yani ki eti gösteriyorsun o çirkin bir görüntü. Ee şimdi kadınlar. Ne yapacağız kilolu çorap giysek bu sefer belimizi de taşımış olacağız. Ya bu eskiden şey vardı onların kapları vardı hazır böyle kemere takılan cep telefonu taşıma şeysi gibi Kemere monte edilirdi böyle yanlarda. Yanında çakmak falan. Çakmak falan değil de artık şey ya deriden falan yapılırdı bu. Bir dönem böyle bir şey vardı ya. Niye ben o döneme yetişememişim? Ya derilerin son derece böyle hatta deri bileklikler, evet, deri tamam. maskeler, işte deri... Tamam e, tamam. İşte o dönem şey bir dönemdi. dönemdi Uçak deriden bahsetmiyorsun değil mi? Böyle sert işlenmiş. Sert işlenmiş deri böyle kahverengi o üstünde hatta bir takım motifler işlenir yakarak mı artık neyle yapıyorlarsa. Aynı onun gibi onu kemerin bir şeyinden geçiriyorsun burada duruyor o cep telefonu kılıfı gibi tık tık oradan şey yapıyorsun. Cebinde de şişkinlik olmuyor. Ayrıca son derece kullanışlı. Benim olmayı... evim bir tane olması lazım. Ben onu sana e, tekrar e, şey gündeme getirebilirsin yani. Benim üzüntüm dünyanın en güzel icatları hayatımızı kolaylaştıran bazı mucize şeyler karikatürize edildiği için artık kullanılamıyor. Mesela böyle bir el çantası vardır. Babam kullanıyordu onu mesela. Çok rahat. O şey Avrupa yakasında kullanılıyor. Burhan Altıntop yüzünden o Canım güzel gibi. el çantasını kullanan erkek kalmadı artık. Ben Çocukluğumda dolaşırken İzmir'de vardı. en şükür yerler hem herkesin elinde gördüm hem de dükkanların vitrinlerinde bunların çeşit çeşidi sergilenirdi. Şimdi bir tane bulamazsın yani arasan. Ve yani zamanında çok güzel bir uygulama olan Freeback uygulaması da. Freeback zaten en büyük sıkıntım. Dünyanın en güzel icadıydı. Ya harika bir şeydi. Niye nedense sanki otoparkta çalışıyormuş havası yaratıyor artık. Yani. Freeback şeyde güzel bir icat şu cep telefonunu kemerde taşıma. o, o var hayır. onu yapanlar var ama işte yine Burhan Altıntop yüzünden karikatürize edilmiş bir şey. Halbuki ne kadar şıklarını yapıyorlar. Ama taşıyamam ben imkanı yok yani. Değerlerimize sahip çık. Değerlerimize sahip çıkalım. Değerlerimize... Yani bunu bir adamlar oturuyor kafa patlatıyor. Çeşit çeşit model model piyasaya sürüyorlar ve biz ben bugün gidiyorum Ulus'tan ilk önce kuyruk yağlarımı alıyorum. Çok çuval. güzel. Ondan sonra da bu el çant Neydi bunun adı? portföy Portfolyo. Portfolyo. Veya portföy. Neydi? Portfolyoydu değil mi? Portfolyo. Tamam onu al. Bir tane de bana Freeback al. sen de bir Freeback alıyorum. Bir de gittiysen bulursan Freebiz'i al. Şimdi Octane'in bir tane yeşil çantası var biliyorsun. Evet. Abi... Barışman da... heybesi gibi bir şey. <gülüyor> evet, evet. Bu mu çirkin? Yoksa Ya o mi? her şekilde çirkin. <gülüyor> Ama portföy ne kadar güzel. Onu bir... Bileğe takarak elinde Oktay'ın daha önceki mi? çantası da çirkin değil miydi? Oktay'ın her zaman çok çirkin çantaları var. <gülüyor> çirkin çirkin kral. Yani çirkin çantalar kralı. Hakikaten bir önceki çantası da bir de koca bünyesine zaten şey e, gibi ya. gövdesiz adamın zaten üç kişi etrafında dolandığı zaman ancak kapsıyor. Onun üstüne de bir de bir V asardı hatırlıyor musun? Böyle çaprazlama. Evet, bir Buraya bütün çanta. oturmuş. Şurada şu <gülüyor> kadarlık bir çanta. Anacım onu niye öyle yapıyorsun? Mahallesi de solüsyonunu falan filan taşıyor. Tamam canım bir şey demiyoruz ona. Sen solüsyonunu gene taşı. Kimse sana bir şey demez. Ama hiç olmazsa buna bir portfolyo veya bir freeback içerisinde daha şık olmaz mı? Olur. Portfolyonu taşımak zor mudur acaba? Portfolyoyu taşımak hiç bileye değil. Bileğe takıyorsun Ege'cim. Ne bir kapkaççılık olayı ne bir herhangi bir şey. Son derece randıman alacağını. Mesela ben yürürken. Bence şu tipine de son derece gidecek bir şey. Ee, bıyığımı asarım tabii, yalnız açık yani siyah falan alma böyle hani Kahve bordo rengi kahverengi mi? falan o tarzları al çünkü senin tenine o yakışır elinde taşıma kısmını düşünüyorum şu anda niye düşünecek bir şey yok ya elinde sapı yok onun işte, kavrıyorsun mi? yani çantanın ha, hepsini kavrıyorsun bileklik diye bir şeysi var tamam. geçiriyorsun oradan... elinde poşet gibi sallanması da olur sallanabilir şöyle yani hafif tutuluyor o böyle lambur lumbur sallanmasında elini destek koymak mahiyetiyle hallediyorsun onu artık sen kafana takma o bele de takılabilseydi çok güzel olurdu. Bak şeyde ee, Neydi? Askerde bir tane çanta yok muydu şeye takılan? Palaskaya takılan. Ne çantası ya öyle bir şey yok uydurma. Tam normalde takmıyordun da onu tam böyle şey olduğun zaman ne çanta oldu? mifer falan bir şeyler taktığın zaman arkada bir tane çanta, çanta yok mifer muydu? Falan. Yok oğlum bir sırt çantası vardır bir normal mataralığı falan diyorsun sen galiba. Mataralık falan onun içinde ya bende öyle bir tane şey vardı ya çanta yani şey Palaska'nın geçirilebildiği bir şey vardı canım. CD'lerini mi koyuyorsun sen sinemada? CD'ler iPod falan. <gülüyor> ne koyuyorsun onun öyle bir şey yok ya. Palaska'nın iPod kısmı. Ya Allah Allah askeri şeyinde. Ya Tam arkaya geliyor poponun üstüne. İşte tamam onu ha tamam tamam öyle bir çanta var. Var değil mi? Var tamam. Öyle yani şık bir deri kemer bir kahverengi deri kemer oldun yani o şeyin portfolyonun kemere de takılabilmesi çok güzel olmaz Bence mı? Bence olur. Üzerine biraz bir iki derici arkadaşımız var. Onlarla bir görüş istersen sana bu, özel hususu yaptıralım. Bu iş işte dön dolaş yine Brad Pitt'e George Clooney'e bakıyor ben sana söyleyeyim. Ha? Ya vallahi ellerine bu sağlık. Bu adamlar ellerinde portföyüyle dolaşırlarsa yine dünyanın en havalı şeyi olacak. Biz de rahat rahat her şeyimizi koyabileceğiz. Valla işte. ıhna yöntemiyle e, Brad Pitt veya cebimizde telefonlar falan bu bir de zararlı canım, tarafı da var. Tabii canım. Oralarımıza buralarımıza bir sürü şey geliyor ya Radyasyon geliyor e, şey. Ben yani üniversitede kendi hiçbir zaman çanta taşıyamadım. Çanta da bana bir görüntü veriyordu yani. Hep böyle cebimde <gülüyor> dörde katlanmış bir A4 olurdu. Bir tane de iç cebimde bir kalemle okula gidip geliyordum. Lisedeyken yani. klasör taşır mıydın? Ben lisenin son yıllarında okula <gülüyor> ne götürüyordum biliyor musun? Ne? <gülüyor> Koca bir ekmek <gülüyor> sadece Evden bir ekmekle çıkardım ben yani. o <gülüyor> Kocaman bir ekmekle çıkardım. Akşam da ellerim cebimde dönerdim yani. Hakikaten çok güzel yedim ben lise sonunda. <gülüyor> ya bana da bir ara çok havalı gelirdi. En büyük isteğim böyle biraz daha küçük sınıflardayken çanta değil de şu klasörlerden taşımak. Bir de onun böyle lastik bir şeyi olur. <gülüyor> Sınavdan geçirsin kutu gibi o. Dünya en çirkin en yavan şey. Sonra bunun havasız bir şey olduğunu düşünüp işte elde taşıma o da ellerin terler marul gibi olur bir süre sonra. Zaten giderek onların sayısı da azaldığı için en son senede böyle küçük bir not defteriyle gidersin mevzuyu kapatırsın. Biz de bir yaşlı yaşlı konuşmaya başladık ben benim sinirlerim bozuldu ya. Ama o ekmeği hala hatırlıyorum ya bazen <gülüyor> İzmir, İzmir köfte olduğu zaman bir bütün ekmeğin içinin soslu soslu İzmir köfteyle dolduğunu düşün. Uzun teneffüste çıkıyorsun kolanı alıyorsun ondan sonra bütün yükünden kurtularak eve dönüyorsun. Ay yarın ben ekmekle geliyorum radyoya. Günaydın. Günay ay aydın dın dın günay ay ay aydın. Odan sabahlar devam ediyor sevgi dilinizler buyursunlar Feybe. Ay nasıl dalmışız valla gazete okumaya ne kadar güzel. Şarkılar da bir güzel gidiyor ki yağmurluğumada. Vay oh! namussuz, bay namussuz. Şimdi... Bu arada 10 dakika sonra hakikaten de öyle bir şarkı çalacağım ki. Bu sabah yataktan neşeyle kalkan. Aman hayatım ne misin? kadar güzel. Her hedefime ulaştım. Kariyerim... <gülüyor> giderek yükseliyor, sosyal ilişkilerimde başarılıyım, hayallerim gerçekleşiyor günden güne diye mutlu mutlu kalkan, belki sabah sporunu yapan, kahvaltısını böyle portakal suları, sağlıklı şeyler yer insanlar, ben nerede hata yaptım diyecekler öyle bir şarkı var. Günlerini zehir mi edeceksin diye lokmalarını boğazlarına mı dizeceksin diye annelerinden indikleri Sütü burunlarından fitil fitil getireceksin Ege. Kan kusup kızılcık şerbeti içiyorum mu dedireceksin Ege. bu şarkı bilinmeyen bir şarkı değil piyasada bulunan bir şarkı. Çok da bilinen bir şarkı. Belki de insanları biraz eğitme, ateşle eğitmek gibi mi? <gülüyor> Kendinizi bir eğitici, insanları da birer. Ee, ne olarak görüyorsunuz bu durumda? Kaplan ateşle kaplan eğitmeni. Evet. Onları ateşli çemberden geçirmeye çalışıyorsun. Ne Çünkü kadar? Çünkü hayat aslında içinden devamlı geçmek zorunda olduğumuz ateşli çemberlerinden Çember oluşmuyor mu? Ne kadarsa. Şöyle ufka doğru bakıyorum dikkat edersen. Evet. Gerçekten de öyle. Yani burada amacım şu. Kimsenin gününü mahvetmek değil ama hayallerimize ulaştık, her şeyi tıkırında, kariyerimde yükseldim falan diyen insanların yanlış şeyleri mi bel bağladığını yanlış şeyleri mi bağladım acaba dayanaklarım bu olmamalı mıydı diye kendilerini sormalarına neden olacak olsun, bu right şarkı. Ee, dinleyicilerimiz şöyle mi diyecekler? Bir gün bir şarkı dinledim ve bütün hayatım değişti. Hayatım değil ama anlayışım değişti. Belki dayanak noktası, çıkış noktası yanlıştı bu insanların. Bu şarkı inanıyorum bunu vurgulayacak. ya yani bu şarkıyı da portakal suyunu içerken hmm, güzel bir şarkıymış. Hakikaten güzel bir şarkıydı. Bunu e, daha çok dinlemediğim diyen adamlar. Demek ki sağlam noktalara ayaklarını koymuşlar. Onların ulaştıklarını düşündükleri hedefler de gerçekçi hedefler. Ama hedefime ulaştım. Kızlar hastam falan filan deyip de bu şarkıyı duyar duymaz yem olanlar demek ki yanlış yerlerin peşinden koşmuşlar. Esas elde etmeleri gereken şeylere ulaşamamışlar o zaman ben buna beklenen şarkı diyorum beklenen şarkı Bek... şimdiden herkes kendini hazırlasın hayatını tam anlamıyla sorgulamayı düşünenler 10 dakika içinde radyolarında bunu gerçekleştirecekler 10 veya 15 dakika yani çok da fazla bir süre değil insan hayatı gözü önüne alındığında 15 dakika insan hayatını basketbol gibi düşünürsen çok uzun bir süreden bahsediyoruz 10 dakika tabi canım nereden baksan bir şey devre eder ya Çeyrek devre Çeyrek eder. Çeyrek devre eder. Nereden baksan. Şimdi e, çok değerli burada e, Prens William'la ilgili son nazar haberleri geldi. Prens William e, pilotluk eğitimi görüyor. Ondan sonra e, uçağı yakmış ya. Motoru yakmış. Hayvan gibi basıyor şeyine. Gal lövyesine. Ya şey yani ya, onu babasının ki belki kullanacaksın tabii. yani flapları hafif hafif aşağı lap lap lap down down diye olmaz öyle şey valla yanlış düğmelere basıp motoru aşırı ısıtan William daha sonra hatasını düzeltti düzelttiyse de motor yandı yaklaşık 1 milyon yerde liter. yandı herhalde hayır canım indikten tabii canım yani bütün şey olmuş ya. Mahvetmiş etmiş uçağı Havada da, et. Havada da o zaman dışı senin içi beni yakar diye. Ne tip uçakmış? Jet ee, falan vermiyorlar Jet tipi uçak canım bu şey 1 milyon sterlinlik e, 1 milyon sterlinlik uçaktan bahsediyoruz ya Gerçi jet söz konusu olunca ucuz e, Ucuz mı? ucuzundan çok fazla değil Ama zaten hepsi zaten bir şekilde kraliçenin malı değil mi? Doğru Lan demiş bunlar benim hepsi babaannemin malı be Sen kimin malını kimden şey yapıyorsun? Ama o... öyle de şey olmaz yani Koca haneden çalış çabala Prens film uçakları yaksın diye mi? Aha, o kadıncağız dişiyle tırnağıyla ile biriktire biriktire o hava kuvvetlerini o hale getirdi. Tacımızı değiştirmiyoruz hepimiz eski tacı kullanıyoruz masraf olmasın diye. Beyefendi uçakların motorunu yakıyor. Bu namussuz çıktı namussuz. <gülüyor> evet e, York Kent yakınlarındaki olay e, William'ın sinirlerinin bozulup ağlamasıyla sona erdi. Tabii ki o da prens ağladığında. Prens ağladığında o gözyaşları zaten hemen gözyaşı şişelerine doldurulur. Özel olarak haneden şeyine kaldırılır. Ve çok özel günlerde çıkarılır. Prens gözyaşı açık yaralara iyi gelir diye duydum. Bir açık yaralara, bir mantara, bir de egzamaya iyi geliyor <gülüyor> diyor. Ben. Doğru. Yani eğer mantara falan da iyi geliyorsa çok güzel. Böyle ayak şeylerini veriyorsun Hiçbir şey. O ayaklar pırıl pırıl. Ayaklarına prens ağlatmak. Vetif yanında... Başka nelerimiz var? Günün gelişmelerinde işte dünyanın en tehlikeli hayvanları yok vejeteryan kedi yok bilmem ne yok dışarı 20 yıl sonra çıkmış kadın cayiz bir şey var çok önemli onu haber o bu haberi de vereyim ya dışarı 20 yıl sonra çıkmış kadın cayiz mi kadın ya bu şey agrofobisi varmış dışarı çıkmak agrofobi işte araknafobi iki tane <gülüyor> fobiden korkarım bir fobilerden çok korkarım <gülüyor> şimdi son bir araştırma elimize geldi Mısır'da ee, şimdi şarabı nasıl seversiniz? İşte kimisi kırmızı, kimisi beyaz sever. Ondan sonra Şişeden mı? severim ben. Kimisi şişeden sever sizin gibi. Bazısı sıcak şarap sever. Bak o da, o da güzel olur ama tabii yaz sezonunun içeceği değil. Bu İspanyolların şeysi vardı. Sangriyası vardır. Şarabı bazısı da öyle Doğru. sever. Ee, Mısırlılar da, Mısırlılar dediğim antik Mısırlılar. Tabii canım. Nerede kaldı o antik Mısırlılar? Yok. Ee, baharatlı e, şarap severlermiş ki baharatlı şarapta e, şey... E, şifa kaynağıymış böyle mezar buluntuları falan vardı geçtiğimiz günlerde bulundu orada bir sen antik şarabın hastalıkları. Bildiğimiz şifa niyetine lafı mısırdan mı gelmiş? İlk çıkma noktası evet biz şey diye düşünüyorduk şifa niyetine Mezopotamya diye düşünüyorduk ama e, maalesef ki e, antik mısırda e, ortaya çıktı. Acaba şey de mi oradan hmm. ben onun içtiği rakıyı kulağıma damlatırım. O ne be? Öyle bir şey de vardır ya. Ha, onun şey, onun istediğini. Şarapı diye işte Ben kulağıma damlatıyorum. Demek de o da acaba şarapla şey miydi? Hani bu madem şifalı bir şarap, hmm. kulağa da mı damlatılıyordu? Yani kulağa damlatı, mesela kulak ağrım var. Ne yapıyorsun? Tak. Şarap damlatıyorum. Gerçi onlar benim bildiğim e, Mısırlılar oral yolla kullanıyorlardı e, şeyleri. Yani şişeden ağzla alıp başkasının kulağına tükürmek. Mi? E, yani yeri geldiğinde bunu ama muhakkak işin içinde bir oralizasyon dediğimiz yöntem var. Dönem var. E oralizasyon dönemi. Şimdi bunların içinde ne bulmuşlar? milattan önce 3150'ye ait bu şeydi küpteki şarapları bulmuşlar. Tamam. İçinde neler var? Güzel midir acaba içilecek aydın mı? Aa tabii olmaz, olmaz. öyle. Öyle efsaneler anlatıyorlar ne kadar gerçek bilmiyorum çünkü internetten e-mail olarak geldiği zaman bir şey ciddiye almıyorum da işte Mısır piramidinin içine peynir koymuşlar dillop gibi çıkmış. Şaraplar hala içecek haldeymiş diyorlar da zannetmiyorum öyle ya. O kadar da. Için. Canım kardeşim, şeker kardeşim. Bu adamlar koskoca fira bunların mumyalıyorlar. Geliyorsun hala pırıl pırıl dillop gibi. Mü görüyoruz. gibi canım fırun. <gülüyor> <pirim. Ha. gülüyor> Yan şey. şey, şarap da öyle. Yani şarapta biraz hafif Şarap bir... olduğu anlaşılacak kadar. Yani kalmış. biraz kekremsi, biraz şeysi var. İçinde neler varmış? Hani ben birazcık e, bilgi vereyim şifaniyetine. Ee, biberiye, çam sakızı... Biberiye de hiç sevmediğim bir şey. Vallahi bu bir modeli. Bir tane modelinde de Melisa ki bilmem... Kişniş hiç sevmem. Kişniş Nane. çok güzel. Kişniş Hı -hı. aslında sofralarımıza daha çok girmesi gereken bir baharat. Tek sakıncası şeyle karıştırılması. Kimyonlu. Kimyonlu. Görüntüsü aynı. Görüntüsü aynı ama kişnişin tadı biraz daha nasıl biraz daha, daha kekremse şimdi bunları ada çayını ve çam sakızını şarapta demliyorsun içiyorsun şifa diyorsun, geliyorsun ondan sonra önce bana sonra antik mısıra teşekkür ediyorsun sonra firavuna sonra da firavuna teşekkürlerini iletiyorsun bir... gibi de kalkıyorsun sonradan. tabi canım gripti nezleydi bunun birebir ilacı bu bu demiş mısırda bir tane şey gördün mü grip nezle bulamazsın hepsi dinç çünkü sabah akşam adamlar piramit yapıyorlar Video en önemli şey o. Sabah sporu. Adamlar boş. Mesela bak Çinlilerin şeysi var ya bu. Neydi o şeyleri sabah. Ta -içi. Ha, Tay içi yapıyorlar ya. Bir yere varıyor mu? Hayır. Mısırlı ne yapmış? Bu sabah enerjisini sabah doğru yere kanalize şeyini, etmiş. Şeyini doğru yere piramit de orada neyin sembolü? Gücün, Erektus'un efendim söyleyeyim? Bence en güzeli akılın. Akılın. Yani bir eser yapıyorlar. Bugün nesiller sonra hala turistler bunun üstünde para, para kazanıyorlar. kazanıyorlar. Ya budur ya. Buradan gençlerimize, gençlerimize de değil aslında yatırımcılarımıza ülke için güzel bir şey yapmak, bir turizm bir şey yaratmak istiyorlarsa gizemli yapacaklar. Hmm. Mesela bir bina yapacak, girişi olmayacak da tepesinde bir yerden şey, bir şey olacak. Oradan çünkü bunun meraklısı var, parası da var bu meraklıların. Ufolar için de yapıldı falan diye dünya kadar para veriyor Oraya bir büfe açacaksın. Bu ufo bakarken, tostunu sırf, ver, ayranı ver. Sırf gazozdan kazanacağım parayla ben ülke ekonomisini her can... tarafa ben piramit dikerim. Budur ya, Bu dur kadar... ya, bugün daha da kolay piramit yaptım. Tabii canım. Nedir ki yani? Atla bir iki inşaat firmasıyla anlaş. Ben sana söyleyeyim bir ay bilemedin iki ay içerisinde bugün, şakır şakır. Türkiye'de hiç piramit yok ya mi En büyük yani modern, en büyük eksikliği piramit. Hani modern piramitler de var ya şey olarak. Ha şey vardı Antalya'da cam piramit vardı. Var mı? Hemen Benim bildiğim bir öyle bir şey var. E, demek ki. Ama o da yani piramit yani şey. Gibi. Ben mesela tek gördüğüm piramit herhalde Lourdes Müzesi'nde gördüm. Şu şeyde eski e, Konya yolunun üstünde üçgen bir otel Aa, var. Evet. Ama o da üçgen yani. Hı. Hani piramit şeklinde olsa belki, belki bir gizem mizem bir yanında hemen tostçu ama bakıyorum hiç tostçu yok. Tost, tost ülke yani bak bu kriz mriz diyorlar. Eee şey ne yapıyor insan ne yapıyor? Bu durup parasını kısıyor. Neye yöneliyor? Tosta yöneliyor. Bu arada... Heh. Beklenen bülge, şarkı mı geldi? Bülge anlatmıştı. Heh. Mısır'daki piramitlerde öyle çölün ısızlığının ortasında değil. Şehrin? Hemen piramitten çıkıp Burger King'e oturabiliyor musun? O derece güzelliği. O kadar yani şehrin içinde bir piramit parkı açılmış gibi iç içe hale gelmiş. O yüzden hani illa çöl bulacağım diye de uğraşmasınlar. Boş arsaya piramitleri diksinler bu sene değil öbür sene değil ...bin sene sonra bu bunun Mars çevresinde açılacak. Yani her şeyi de hemen beklememek lazım. Vakit geldi sevgi dinleyecek. Hayatta her şey yolunda diyenler, keyfim yerinde diyenler. Eğer bu şarkıdan sonra da keyfiniz yerindeyse gerçekten de. Yes, bravo size ya. Doğru şeylere sahipsiniz demektir. İmreniyoruz sizlere. Buyursunlar efendim. Yarın sabah 7 ile on arasında buluşacağız yine boler bu sabahlarda. Hoşça kalın. Günaydın. Günay ay aydın dın dın Günay ay ay aydın